Pavlus'tan Timoteos'a ikinci mektup Dördüncü bölüm Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, Sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. Kulaklarını gerçeğe tıkayıp, masallara sapacaklar. Ama sen her durumda ayık ol. Sıkıntıya göğüs ger. Müjdeci olarak işini yap, görevini tamamla. Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Benim için ayrılma zamanı geldi. Yüce mücadeleyi sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab, o gün bu tacı bana, yalnız bana değil, onun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir. Yanıma tez gelmeye gayret et. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip selaniye gitti. Riskis Galatya'ya, Titus Dalmatya'ya gitti. Yanımda yalnız Luka var. Markosu alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder. Tihikosu Efes'e gönderdim. Troas'ta Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları, özellikle yazı derilerini gelirken beraberinde getir. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydun. İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı. Hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab, yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum. Rab, beni her kötülükten kurtarıp, güvenlik için de göksel egemenliğe ulaştıracak. Sonsuzlara dek ona yücelik olsun. Amin. Priska, Akvila ve Onisiforos'un ev halkına selam söyle. Erastus Korint'te kaldı. Trofimosu da millette hasta bıraktım. Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evulus, Pudens, Linus, Klavdia ve bütün kardeşler sana selam ederler. ''Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.''